Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymeti izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet Derlegül tv TV.com.tr adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kulu Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğumuz programlarınızı yine internet sitemizden takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Rabbim iyilikler versin inşallah Cümlemize hocam. Inşallah. İlk sorumuz... Bir istihare illaki yedi gün yapılmalı mıdır yoksa bir kere yapsak yeterli olur? Evet, evladım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu alâ Rasûlillâh. <gülüyor> Vesallallahu Teâlâ aleyhi ve sellem ve bâdu. Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis şerifte Hazreti Cabir radıyallahu anh buyuruyor: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan bir sure öğretir gibi bize her yapacağımız işte istihare yapmamızı öğretmiştir deyip uzun bir hadis-i şerif. Ki şu anda istiharenin yapılması, nasıl namaz kılınması gerekir ve namazdan sonra da hangi duanın okunması gerektiğini Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifte uzunca anlatmış. Evet. Bu sebepten dolayı ulema hemen hemen ittifak halinde... Müslümanların her yapacağı işte, hayır manasında yapacağı işte, istihare yapmasının sünnet olduğunu vurgulamışlardır. Hatta Meşayih de bu noktada bu konuyu çok önemsemiş ki, biz ben hatırlıyorum, Efendi Hazretlerimize bir mesele sorulsun da, yani fikri alınmak üzere bir mesele sorulsun da, o mesele hakkında istişare, istihare yapmayalım dedmediği vaki değildir gibi bir şey. Yani illaki bir istihare Hı. yapılsın der. Ki bunun sünnet olduğu, bunun uygulanmasının gerekliliği bu bağlamda önemlidir. Nedir peki istihare? Kısaca ondan da bahsetmekte fayda var. Mubah olan bir işi yapıp yapmama arasında tereddüt işin içindesiniz. Acaba bu işe girişeyim mi yoksa girişmeyeyim mi diye bir kararsızlığınız var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere, nafilen namazın kılınmasının mekruh olmadığı bir vakitte, İki rekat namaz kılıyorsunuz taze bir abdestle. Birinci rekatta Sübhaneke ve Fatiha'yı okuduktan sonra zammı sur olarak Kafirun suresini, ikinci rekatta da Fatiha suresinden sonra İhlas suresini okuyorsunuz ve daha sonradan onun bir duası var. Ama duasını bilmiyorsanız da kalbinizden geldiği bir şekilde Ya Rabbi ben böyle böyle bir işe girip girmeme noktasında tereddütlüyüm. Veyahut da o işin hayırlı olduğunu biliyorsunuz ama şu anda gireyim mi girmeyeyim mi diye. Belki bu noktada da olabilir. Bu konuda benim kalbime e, hakkımda hayır olanı doğru. E, benim kalbimi oraya doğru meylettir şeklinde duada bulunuyor ve kişi yatıyor. E, yattığı zaman e, kadim alimlerimiz der ki işte rüyada e, beyaz görülmesi, yeşil görülmesi, o işin hayır olduğuna, işte e, siyah görülmesi veya kırmızı görülmesi o işin şer olduğuna delalet eder. Hatta yine bazı hadis-i şeriflerde ki hatırladığım kadarıyla e, Hz. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hz. Enes'e hitaben e, her bir iş için e, yedi gün istihare yap e, ve istiharede de Allah'tan hayırlı olanı talep et ve kalbine ilk gelen ne ise Onunla da hareket edersin diyor ki hmm. bu hadis-i şeriften yola çıkarak ulema diyor ki istiharede rüya görmek de şart değildir. Yani kişinin kalbine gelen mana neyse ona göre de hareket etmesi. Ee, kardeşim şimdi soruyor yedi gün illaki yapmamız gerekir hmm. mi? i̇bn Abid'in Rahimullah bu biraz önce bahsettiğimiz hadis-i şerifi aktardıktan sonra ulemanın bu konudaki görüşünü nakleder ve der ki burada Efendimiz yedi gün yapılması kalbe herhangi bir mananın zuhur etmemesi durumunda. Eğer kalbe bir mana zuhur etmiş olursa, eğer kişinin kalbi bir tarafa meyletmiş olursa bu şekilde artık onu bir daha ikinci, üçüncü kez tekrar etmesine gerek yok. Ona göre kendine bir yol haritası çizer ve yoluna devam eder diyor. Evet. O yüzden illa 7 şartı yoktur. Ama efendimizin hadis-i şerifi de vardır bu noktada. Ulemanın da bu şekilde hadis-i şerifi tevil etmesi hmm. de vardır. Ee, yine biz hatırlıyoruz e, tarikatla alakalı efendi hazretlerimizin müracaat edilmesinde eee 7 gün istihare verilir. Hatta gördüğüm şeyler varsa unutmamadın onları kaleme alırsınız, hmm. yazarsınız ve daha sonradan gerekli kişilerle bunu paylaşarak ona göre size bir e, reçete verilir, bir yol haritası. Çizilebilir. Burada yine önemli olan bir mesele var. Gerçi soru o yönde değil ama müsaade ederseniz ona da temas etmek Buyurun. isterim. Yani istiharede e, diyelim ki o konu hakkında kalbinize hayır doğdu ama girdiğiniz e, umduğunuz çıkmadı. Hmm. E, bu ne demektir? Yani bu şu demek anlamı taşımamalıdır. Ben bunun hayır olduğunu gördüm veya kalbime hayır doğdu. Bu kesin ben buradan kar elde edeceğim şeklinde algılamak evet. da doğru değil. E, bu imtihan da olabilir. Yani veyahut da daha büyük bir zararın defi de olabilir. Hmm. Ve en azından siz onun hayrını Allah'tan talep etmiş oluyorsunuz. Bu şekilde e, ne çıkacaksa karşınıza bu da olacaktır. Hmm. Bu sebepten dolayı e, Mevsaat-ı Fıkhiye'l-Kuvveti diye bir eser var. E, ansiklopedik bir eserdir. İslam fıkhi üzerine. E, orada bu konu ele alınırken deniyor ki istihare ile istişare birbirlerine e, tezat olsa... Yani bir ameliye yapacaksınız, bir işe gireceksiniz. İşte o konuyu bilenlerle istişare yapıyorsunuz. Onların size vermiş olduğu terkinler o işe girmeme ya da girme. Ama istihare yapıyorsunuz. İstihare değilse kalbinize doğan tam tersi. Hmm. Böylesi bir durumda hangisiz bu mukattemdir? İstişareye mi önem vermek gerekir, istihareye mi önem vermek gerekir? Evet. Bu konuyu ele alırken denir ki ehliyle yapılan istişare istihareden daha mukattemdir. Hmm. Yani çünkü ehli o işin tecrübe sahibi evet. olan kimse, o gerçekten Allah rızasını gözeterek size o konuda bir fikir veriyorsa, Hı. tabii başka harici durumlar olmamak, yani sizin zararınızı talep edebilir veyahut da o konudan bilgi sahibi olmayabilir, ondan bahsetmiyoruz. Ehli olan bir insansa ve o konuda dair de size bir istişare yapıp size bir yön veriyorsa... Ve bu da sizin kalbinize oysa, velev ki istihare bunun zıttı dahi çıkacak olsa, bu konuda istişare, istihareden daha mukaddem olduğu da ifade edilmiştir. Bu vesileyle de bunu da paylaşmış olalım inşallah. Evet, şimdi e, bu konuyla alakalı özellikle son zamanlarda e, televizyonlarda istihare bakılıyor. Veya cin falan bu tip şeyler çok yapılmaya başlandı. Mesela Kur'an-ı Kerim karşısında birisinin tutuyor, açıyor, şöyle bir bakıyor, 30 saniye falan, tamam diyor, hayırlı diyor. Kapatıyor gibi evet. Kur'an-ı Kerim'den tam isare yapıldığını biliyoruz ama bu tip bir şey normal mi? Şimdi şöyle bir şey var mi? aslında bu gibi şeylerde tefaül dedikleri kişinin mesela bir aşışı şerif okunur. Okunan aşışı şerifteki manalar sizin o gün yapacağınız bir işle alakalı oradan bir mana çıkartabilirsiniz. Evet. Veyahut işte bir konuda tereddüt halindesiniz Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sayfa açarsınız bir okuma yaparsınız. Bu ayet-i kerimede Mevla ne diyor? Hı -hı. Buradan acaba ben kendime buradan ne çıkartabilirim ki? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu benzer e, uygulamaların olduğu kitaplarımızda menkuldür. Evet. Ama tabii bunu bir falcılık olarak algılamak da yanlıştır. Hı -hı. Yani bunu bir sektör haline getirmek veya birilerinin bunu bu şekilde yapması değil. Normal bir, yani bir de şu var, yani yüzde yüz bu böyle olacak anlamı da taşımamadık. Evet. Yani bu gayıptan bir haber verme olarak değil. Hı -hı. Kalbe oradaki ilk mananın olması. Mevladan hayırısını talep ediyorsun. Ya Rabbi bu konu benim hakkımda hayırlıysa kalbime bu konuda bana bir ferahlık ver. Hem de sünnetin bir, genişlik bir şey ver, Hem sünneti işlemiş hmm. oluyorsun. Bu bağlamda hem de bir istihareye de yatmış oluyorsun. Burada dediğimiz gibi illa yatmak şartı da yok, illa hmm. uyumak veya illa rüya görme şartı da yok. Bunun hayrısını Mevla'dan talep etmedir. Ama dediğimiz gibi Hz. Cabir hadis-i şerifindeki anlatılan bildiğimiz namazının kılınması, yatılması ve duasının edilmesi. Hmm. Ama Hz. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğinde o yedi gün meselesinde ise hayırısını Allah'tan talep et. ...ve kalbe ilk geneline amel etmek. Evet. Onun hayır olacağı Efendimiz tarafından vurgulanmış. Bu sebepten dolayı fukaha her iki türlü de olabileceğine dair ifadelerde bulunmuşlardır. Evet, Bunu yine ehliyle paylaşmakta fayda var. Ee, televizyondan bu tip sahtekarlıklara da e, aldanmamak lazım diye evet. belirtmiş olalım. Bir diğer sorumuzda da hocam, evli bir erkek boşandığında bir başka evlilik yapmak için 3 ay beklemeli midir? Tanadığım biri böyle bir olayla karşılaştı ve evlilik yapmak istediği kişiyle evlenmesi için ailesi 3 ay bekletti. Ben ilk duyduğumda çok şaşırdım ve bana erkeğin de beklemesi gerekeceğini söylediler. Bu konu hakkında fıkhi hüküm nedir diye sormuşlar. Şimdi bu konu aslında iddet konusu. İddet ise kadının beklemesi gereken bir zaman dilimi. Erkeğin iddeti var mıdır yok mudur? İsterseniz bu soruya cevap vermeden önce... ...kısa bir net bir şekilde... ...kadının iddetinden bir nebze evet. bahsedelim. Ee, kadının iddeti... ...beklemesi gereken bir süreç. Bu zaman zarfında... ...evlenememesi, bir başkasıyla nikah kıyamaması... ...bir de evinden dışarı çıkmaması... ...ihtiyaçlarının haricinde... ...zaruri ihtiyaçlarının haricinde... ...gecelemeyi illaki evinde yapması. Bu da ya kocasının onu boşamış olması... Ya da kocasının ölmüş olması. Hı hı. Sadece şöyle bir olay var. Boşamış olmada yani ayrılıktan kaynaklı bir iddette erkek ile hanım arasında cinsel anlamda bir birliktelik veyahut da hükmü olarak da birliktelik makamına kayım olan bir ameliyenin bulunması gerekir. Yani daha yeni evlendiler, daha henüz birbirleriyle beraber olmadan boşama vaki olsa böylesi bir durumda kadının iddet beklemesine gerek yoktur. Peki nedir iddette beklenilmesi gereken süreç? Bu konuda Kur'an nasıyla sabittir bu mesele. Şöyle bir şemadan bahsedebiliriz daha kalıcı olsun diye. İddet beklemekle mükellef olan kadın ya gebedir, hamiledir ya da gebe değildir. Eğer gebe ise böyle bir kadının iddeti her halükarda Kur'an-ı Kerim'in ifadesi doğrultusunda vad'ul hamil yani çocuğunu doğurmasıdır. Peki bu her halükarda diyoruz yani ister kocası boşamış olsun ister kocası ölmüş olsun. Hmm. Gebe olan bir kadının beklemekle mükellef olduğu zaman dinimi çocuğunun doğurmasıdır. Hmm. Eğer bir kadın gebe değil ise böylesi bir durumda bunu ikiye ayırmamız gerekir. Kocası boşamış mı kocası ölmüş mü? Evet. Eğer kocası ölmüşse böyle bir kadında da her halükarda beklemesi gereken zaman dinimi dört ay on gündür. Hmm. Adetle vesaireyle alakalı değil, zaman vardır ee, ki bu da Kur'an'ın ifadesidir açık ve net bir şekilde. Dört ay on gün beklemesi gerekir, ölüm middeti ve bu kadın gebe değilse. Peki böyle bir kadının eğer kocası ölmüş değil de boşamış ise bu kadın ne kadar bir zaman beklemesi gerekiyor? Tabii kocasıyla bir birlikteliği olmuş veya evet. hükmen birlikteliği olmuşsa... Bu durumda yine kadını ikiye ayırabiliriz. Bu kadın ya adet gören bir kadındır hı hı. ya da adetten kesilmiş olan bir kadındır. Eğer adet gören bir kadınsa yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle üç kuru diyor ki Hanefiler bu kuruyu hayız olarak ifade ediyorlar. Hı hı. Üç adet dönemi beklemesi lazım. Ama eğer bu kadın adet görmeyen bir kadın adetten kesilmişse o zaman üç ay beklemesi gerekir. Bu zaman bekleme e, ta'abbudidir. Kur'an'ın ifadesidir. Yani bu sadece bu kadının gebe olup olmadığı, rahminin meşgul olup olmadığını anlamaya yönelik değil. Hı hı. O hikmetlerden belki bir tanesidir. Çünkü bir bayanın bir kere adet olmuş olması bu kadının gebe olmadığının e, ortaya Anladım çıkartan ya. bir ameliyesidir. Veya günümüzde bir takım testlere tabi tutarak da bir kadının gebe olup olmadığını anlayabiliriz. Ama mesele burada sadece gebeliği anlamak değil. Bu kadar bir zamanın geçmesi, bu eski kocayla yeni gelecek olan koca arasında bir nefretleşmeye, bir kine vesile olmaması bu da vardır hikmet bazlı olarak. Çünkü netice itibariyle bir adam boşamış olsa dahi bir hanımını, eğer o hanımının bir başkasıyla evliliği kısa bir süreçte gerçekleşecek olursa bu sıkıntı olur. Ama araya bir fasla, bir zaman konulacak olursa bu zaman zarfında tamamıyla birbirlerini unutacaklar. Ve böylesi bir durumda kadının bir başka evlilik yapması kadına, arkeğe ağır gelmeyecektir. Aynen. Peki bu kadın için konuşuyoruz. Erkeğin iddeti var mıdır? Aslında erkeğin iddeti yoktur. Hı. Bir erkek e, hanımını boşadığı zaman veya hanımı vefat ettiği zaman bir başkasıyla evlilik yapmasına mani bir durum yok. Sadece e, erkeğin bazı noktalarda boşamış olduğu hanımının iddetinin beklemesi gerektiği noktalar vardır. Hmm. Belki sualdeki mesele de bununla alakalı olduğu için kardeşimizin kafası karışmış olabilir. Nasıl? Şöyle ki. Hani her daim söylüyoruz yani balık yemek değil, balık tutmasını öğrenmek lazım. O yüzden meseleyi biraz daha izah evet. etmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bir kadın erkeğin nikahı altındayken e, sorumluluk erkeğe aittir. E, kadın boşanmış olsa, boşanmış olan bir kadın da iddet döneminde yine bir nevi erkeğin nikahı altındaymış gibi muamele görür. Hmm. Yani bu ne demektir? Nafakası o erkeğe aittir. Yemesi içmesi evet. o erkeğe aittir. Bu sebepten dolayı mesela bir erkeğin birden fazla evlilik yapması caizdir. Şartlarına riayet etmek kaydıyla. Kur'an-ı Kerim'in yine açık bir ifadesi her ne kadar tavsiye edilmese de güzel olan en iyisi olan tek evlilik olsa da ama bunun yapılmasına şerifle ruhsat verdir. Adaleti sağlamak kaydıyla. Ancak birden fazla evlilik yapmasında da belli başlı şartlar vardır. Bu şartlardan bir tanesi nikahını almış olduğu kadınların birbirleriyle akrabalık bağlarında zihrahim mahrem dediğimiz bir boyutta olmamalı. Yani iki kardeşi ya da hı hı. teyze yeğeni, hala yeğeni bir nikahta toplaması caiz değildir. Dolayısıyla bu bağlamda bir adamın bir hanımı olsa ve o hanımını boşasa kadın iddet bekleyecek. Bu iddet zaman zarfında baldızını veya işte hanımının teyzesini ya da hanımının halasını ya da hanımının yenini alabilir mi, alamaz mı? Hmm. Şimdi dedik ya ikisini aynı nikahta cem etmesi mümkün değil. Ama boşama her ne kadar nikahı nihayet erdirse de velek 3 talakla boşamış olsun, velev ki bayin talakla boşamış olsun netice itibariyle hala erkekle bir bağlantısı olacağından dolayı şeri şerif diyor ki o kadının erkekle bağlantısı tamamıyla kopmadıkça bahsettiğimiz mahremleri alması caiz olmayacaktır. İşte muhtemeldir ki Onlarla bu sual eden alakalı. kardeşimizin Hani aile bu konuda karşı çıktı illa beklemesi gerekir dedi ya 3 ay aslında 3 ay değil de bahsettiğimiz yani cevabımızın başında bahsettiğimiz bu iddet dönemindeki beklenilmesi gereken süreç bu zamanla alakalı. Bu da dediğimiz gibi muhtemeldir ki hanımının ye yeğenini alacaktı ya halasını ya teyzesini Kardeşim ya kız kardeşini ha. ya ablasını ki bu da aynı nikahla cem etmesi mümkün değil. O zaman ne olması gerekir? Bu nikahla alakalı bütün bağlantının kopması. Yani hanımının iddetini beklemesi gerekir. O yüzden kitaplarımızda der, erkeğin iddet beklemesi diye bir şey yoktur. Ama erkeğin bazı durumlarda boşamış olduğu hanımının iddetini bekleyeceği yerler vardır. Evet. Bu da onlardan bir tanesidir. Muhtemeldir ki bu mesele de bununla alakalıdır. Evet, İnşallah hocam. ifade edebilmişsiniz. Evet, gayet güzel oldu hocam. Bir diğer sorumuza da, ben kuyumculuk yapıyorum. Bir müşteri geliyor benden örneğin 10 adet altın alıyor. Fiyatı işte 31 bin TL. Ben parayı alıyorum. Altınları verecekken altınların bende kalmasını istiyor. Benden daha sonra ya altınları ya da o günkü değer üzerinden parasını alacağını söylüyor. Bu caiz mi? Bir de yine başka müşteri geliyor. Benden altın almadan parayı vermeden önce altın alacağını söylüyor. Fakat direkt olarak alacağım altının sende durmasını bana lazım olduğunda alırım. Şeklinde bir cevap veriyor. Bu da caiz midir diye sormuşlar. Üç şekilde kuyumcunun sorusu var hocam. Evet. Bir de bazen müşterinin istediği altın o an için elimde olmuyor. Ben de parasını alıyorum. Fakat altını üç gün sonra veriyorum. Bu caiz mi? Caizlikten ziyade haram ve helal boyutunu anlatmanızı istihdam ediyorum. Şimdi aslında bu üç sorunun medari döndüğü nokta altın alım satımlarını İslam fıkında neye göre değerlendireceğiz? Hmm. İslam fıkkına göre alışverişlerde esas unsur mebidir. E, mebi nedir? Şöyle misellendirelim. Ortada bir mal vardır. Malın karşılığında da para vardır. Hı hı. Mutlak satıştan bahsediyoruz. Bazen trampa, takas yapılır. E, her iki tarafta mal olabilir. Ama normal genel şart, e, hatlarıyla baktığımız zaman e, bir emtihayı para karşında satmaya alışveriş derler. Evet. Şimdi o emtihaya araba da olabilir, bu, işte konut da olabilir, bilgisayar olabilir, masa olabilir vesaire. Bu emtihayı fıkıh dilinde mebi derler. Bu mebinin mukabilindeki verilen bedele ise satın bedeli veya alın bedeli ki buna da semen derler. Yani para. Alışverişlerde aslı unsur mebidir. Yani mala ulaşmaktır. Çünkü malda amaçlanan şey aynından istifade etmektir. Yani bir insan niçin bardağa sahip olmak ister? Bardaklık vasfından faydalanabilmek için. Eğer bardak taciri değilse. Hı hı. Bir adam niçin bir masaya sahip olmak ister? Masalılık fonksiyonundan istifade edebilmek için ona talip olur. Veya bir adam niçin bir araç almak ister? Araç taciri değilse. O aracın araçlık vasfından istifade edebilmek için. Evet. Yani aynı matlıktır. Para peki nedir? Para aynı matlıp olan bir emtia değildir. Belki kişinin ihtiyacına ulaşabilmesi için aracı olan bir hmm. emtiadır. Yani alım gücü matlıp olan bir emtiadır. Evet. Dediğimi anlayabiliyor musunuz? Evet. Bu sebepten dolayı alışverişlerdeki ana gaye, asıl gaye hmm. murada nail olmak. Yani aynı matlıp olan bir şeye talip olmak ve onu elde etmeye yöneliktir. Hı -hı. Ama her iki tarafta para olursa yani verdiğimde para aldığım da para. O zaman bu bağlamda baktığımız zaman alışverişin mazaleyhi olan yani aslı aynı matup olan bir şeye ulaşmak yok çünkü bu tarafın verdiği de araç, Hı -hı. bu tarafın verdiği de araç. Evet. amaç değil. O zaman İslam fıkrı diyor ki bu türlü alışverişi biz normal alışverişlerden farklı değerlendiririz. Hmm. Ve özel bir isimle anarız ki buna sarfakli denir ve özel ahkama tabi tutarız. Evet. Yani diğer alışverişlerden farklı olarak kabul edilir. Şimdi altın ya da gümüş bunlar insanlık tarihinden beri para kabul edilmiş. Yani aynı matluptan daha ziyade aracı olarak evet. kabul edilmiş bir takım emtialardır. Bu sebepten dolayı İslam fıkıda da bunları para niteliği vermiş ve para olarak kabul etmiştir. Hatta paralıkta da asıl yapmıştır. Hmm. Yani semen olmadı asıl yapmıştır. Hatta bazı noktalarda gaye belki onun aynı olabilir. Yani bir hanım kardeşimiz için kuyumcudan alacağı bilezik bir aracı olarak değil bir amaç içindir. Yani, yani onun anından evet. faydalanacaktır. İşte bir kol alır, oradaki yüzük amaçtır olur, bir yüzük amaçtır. Ama öyle olsa da o altındır ya neticede. Genel manada. Ve genel manada hmm. baktığımız zaman bu yine asli olarak ne bakılacaktır? Para olarak para bakılacaktır. Olur. Bu sebepten dolayı karşısında da verilen şey para olduğu için bu normal alışverişten bağımsız sarf namıyla anılan müstakil bir akit yapısına sahiptir. Peki böyle bir akitin şartları? Muvacihesinden meseleye baktığımız zaman diğer akitlerden ayıran en büyük özelliği nedir? En büyük özelliği peşin olma ilkesidir. Peşinlikten kastettiğim ise meclis birlikteliği yani alıcı ve satıcının birlikteliği daha henüz bozulmadan arada alacak ve vereceğin kalmamasıdır. Ben size vereceğim ve siz de vermeniz gerekeni bana vereceksin ve birbirimizden ayrılacağız. Bu saatten sonra aramızda alacak verecek kalmayacaktır. Ama oysa normal bir emtia alışverişi olsaydı işte ben örneğin önünüzdeki bilgisayarı sizden vadeli alabilirdim. Bilgisayar alırdım parasını 2 ay sonra verirdim. Siz kabul edersiniz. Çünkü burada ana gaye onun aynına ulaşmak. Siz de bu paranın alım gücünü bu şekilde e, mülahaze ediyorsunuz. 2 ay sonra ne kadar bir değer kaybeder, ne kadar değer kazanır. Hı -hı. Ona göre farkını da koyarak e, şu vedela razı geliyorum diyorsunuz. Bir problem yok. Ama parada bu böyle değil. Çünkü parada sizin için de amaç onun alım gücü. Benim açımdan da amaç sizden alacağım şeyin alım gücü. Alım gücü ise anlıktır. Her an değişkendir. Ee, tabii bunu hikmet bazlı söylüyorum illet bazlı söylemiyorum evet. sonuç olarak her ikimizin de bunu ne yapması gerekir aynı anda kabızlaşmamız yani ben sana vereceğim sen bana vereceksin bu saatten sonra aramızda alacak verecek kalmayacaktır şimdi kuyumcularla bu tarzda bahsedilen üçlü bir sistemden bahsettik kardeşimiz bunların bir kısmı gerçekten bir emanet yani nedir ben altın alıyorum altın benim oluyor parasını veriyorum o dükkandan onu alıp gidebiliyorum. Ama ben onu muhafaza edebilecek bir imkana sahip değilim. Evet. Kuyumcu kardeşimizin imkanı geniştir. Yani muhafaza anlamıyla imkanı geniştir. Çünkü o zaten işi de odur. Hı. O yüzden diyorum ki benim şu altınımı ama bakın muayyen bir altınımı, herhangi bir altınımı değil. Şu altınımı senin kasanda benim mı bir köşeye koyup muhafaza edebilir misin? Bu bir nevi emanettir. Hatta bir nevi değil, münküllü veçine emanettir. Evet. Bu kişi de o altını yani satın aldığım o muayyen üzerinde seri numarası varsa o altını alacak. Benim namımı kasasının bir kenarına koyacaktır. Bu bildiğimiz, ben size gelip bir bardağı emanet etmem gibidir. Bir aracımı emanet etmem gibidir. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelir mi? Bunda Hı. hiçbir mahsul lazım gelmez. Ama deftere yazarsa on tane aldı. Öyle değil. Evet. Bizzati o altın. Çünkü... Hı. Olur ya Allah muhafaza bir hırsızlık oldu, bir yangın oldu, bir, şey, bir afet oldu. O altınlar helak oldu. Veyahut da e, o emanet olarak bırakılan altın helak oldu ama adamın kendi altınlarında bir şey olmadı. Evet. Bu da olabilir. Böylesi bir durumda kuyumcu mesul olur mu? Olur. El cevap olmaz. Çünkü kendi malını nasıl muhafaza ediyorsa bu kişinin malını da öyle muhafaza etti. Ama o, iş bu ya hırsız geldi ötekinkini aldı bununkini almadı. Yani tabii ben biraz afaki bir evet. örneklendirme yaptım ama meselenin tam künhüne vakıf olabilme adına bunu söylüyorum. Dolayısıyla bu kabilden bir emanet olursa bunda bir sıkıntı yoktur. Ama yok ben kuyumcuya parayı veriyorum. Bu paranın şu andaki kurdan karşılığı ne kadar bir altın? Örneğin 100 gram işte has altın. E, tamam ben senden 100 gram has altın alacaklıyım deyip hadi eyvallah ben ne zaman gelirsem bunu alırım deyip ayrılacak olursak bakın burada bir kabızlaşma olmadı. Evet. Bir teslimleşme olmadı. Bu anlamda bahsettiğimiz manada riben nesa dediğimiz vade faizi tahakkuk eder ve caiz olmaz. Ve dolaylı olarak haram olan bir ameliyede bulunmuş olur. Efendim tayin edelim ben şu altını aldım. Parasını verdim benim oldu ben bunu sana veriyorum. Ama tayin etmiyor. Bunu sen istediğin gibi kullanabilirsin. O zaman bu bir nevi borç olacaktır. Evet. Yani karşı tarafa siz artık altını borç vermiş oluyorsunuz. Hı hı. Ha, karşı taraf kendisine borç verme şartıyla onu size satıyor. Ya da siz onu e, karşı tarafa borç vereceksiniz. Ama, veyahut da ondan bunu satın alıyorsunuz. Borç vermek ve o borç vermede de sizin malınızı muhafaza etme gayesi. Yani borç vermedeki ana maksat karza hasen Borç verilen kişiyi gözetmek, borç verilen kişinin e, İhtiyacı masrafatını, ihtiyacını karşılama gayesi değil de borç verenin, borç vermekten kaynaklı bir faydalanması söz konusuysa bu da caiz olmayacak. Hı -hı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kural niteliğinde ki her ne kadar... E, muhaddisler katında e, hakkında bazı ifadeler olsa da yani zafiyeti noktasında ama ulemanın hemen hemen hepsi bunu kabul etmiş ve fıkhi bir kural olarak kabullenilmiştir. Nedir Efendimiz ne buyuruyor? Her borç verme ki borç veren kimse vermiş olduğu bu borçtan fayda temin ediyorsa o zaman borç verme müessesesinin o e, hassasiyetini o masumluluğunu, o mukaddesliliğine bir nevi yitilmiş olacağı için bunu faiz olarak nitelendiriyor. Evet. Çünkü borç vermek, e, nafile sadaka vermekten daha faziletlidir. Kur'an-ı Kerim'de borç vermeyi Allah'a borç vermek olarak nitelendiriyor Mevla Teala Hazretleri. Bu nedenle ne nedenle önemli bir ameli olduğunun göstergesi. O yüzden burada en ufacık bir şaibe dahi olmamalı. Evet. Burada da gerçekten gaye borç vermekse diyecek bir şey yoktur. Ama yok, paramı muhafaza etmesi gayesiyle borç veriyorsanız buna da fıkıh dininde süftece derler. Bu da bunun da mekro olduğu Hanefi kaynaklarının hemen hemen birçoğunda açık ve net bir şekilde ifade edilmekte. Bu da caiz olmayacaktır. Evet. O yüzden buradaki meselimiz parayı veririz, altınımızı alırız ve aldığımız altının bizatiyi kendisini kasasında muhafaza etmesini ona söyleriz. Ama muayyen olan altını evet. Ya da altını ona borç verecek isek de gerçekten ben onu muhafaza etsin diye değil de o adamın buna ihtiyacı var. Ben o yüzden buna borç veriyorum. Bu güzeldir. Bir Hatta yardımlaşmadır. Bunda da bir sıkıntı yok. Ya da çalıştırmak için de verebilirim. Yani bir nevi sermaye olarak emek sermaye ortaklı olmuş olur. Çünkü neticede kuyumcunun sermayesi altındır. Evet. Para değildir. Ben de ona sermaye olarak bir miktar altın veriyorum. O yekün kendi altınları içinde benim altınımın miktarı neyse o kadarlık bir oranda bir nevi ortak olmuş oluyoruz. Evet. E, ve o kadarlık bir oranda ortak olduktan sonra aramızdaki konuşmamız yani yapacağı ticaretten örneğin e, mal sahibine %50 kar verecek. E, kendisi de %50 kar alacaksa e, yekün ticaretten ana sermayesine düşenin payını kenara çıkartır. Hı hı. Karşı taraftan aldığı miktara tahallük eden kar ortaya çıkar. Onu da biraz önce konuştuğumuz üzere yüzde 50 yüzde ise buna göre bölüşür ve Orada bunu diğer karşı tarafa kar payı namıyla verir. Bu şartlar tahakkâ ederse o zaman olabilir. Bir de şöyle bir şey demişti hocam. Mesela o anda diyor elimde mal olmuyor diyor parasını alıyorum üç gün sonra veriyorum diyor. Aslında... Evet. Yeliğinde malı olsa bile Hı -hı. ben bunu şu anda vermeyeceğim yarın vereceğim şeklinde olsa hani bahsettik ya bizim o kabızlaşma ilkemiz Hı -hı. yani an itibariyle akit meclisinde daha henüz bedensel olarak birbirimizden ayrılmadan önce alacak verecek olmaması gerekir. Evet. Hatta e, belki abartı mahiyetinde bu konunun ehemmiyetini önemseyebilme adına e, fıkıh kitaplarımızda İmam El-Merginani Rahimullah Hazreti Ömer'e nispet edilerek bir aser nakleder. Senden şu duvarın arkasına gitmek üzere izin istese ona izin verme beraber git diyor. Evet. Atlasa yani beraber atla. Yani bedensel olarak birlikteliğinizi hiçbir zaman Aynen. bozmayın. Bu derece önem atfedilmiş olan bir meseledir. Bir de burada akdi yapanların ayrılmaması, vekillerinin ayrılmaması değil. Hı hı. Biliyorsunuz Hanefi kitaplarında temel olan bir kitap vardır ki İmam Muhammed'in Kitabul Asıl diye anılan bir eseridir. Yani zahir rivayet kitaplarındandır. Burada bir örneklendirme yapılır. Yani A şahsı, B şahsıyla... E, dirhem ve dinler alışverişi yapsa yani sarf akli yapsa hmm. ancak bir tanesi bedeli verse diğeri ona daha henüz bedeli vermese vekiline dese ki sen ver dese, benim vekilime yani örneklendirelim ikimiz bir akit yapıyoruz sarf evet. akli yapıyoruz benim vekilim burada senin vekilinde öteki tarafta biz akli yaptıktan sonra vekillerimize diyoruz ki sen ona ver o da sana versin böylesi bir durumda ikimiz birbirimizden ayrılsak ama vekillerimiz daha henüz ayrılmasa itibar onların beden birlikteliği mi bizim beden birlikteliğimiz mi? Hmm. Deniyor ki el cevap akdi yapanların bedel birlikteliği onlarınki değildir. Evet. Dolayısıyla biz birbirimizden ayrılacak olursak ve daha henüz onlar da birbirleriyle kabızlaşmamışlarsa burada da biz ciddi anlamda bir sıkıntı olacaktır. Hmm. Ama biz beraberliğimizi muhafaza ediyoruz. Benim vekilim gitti dükkana, senin vekilin gitti işte bankaya. Veya evine işte altını buldu, öteki gümüşü buldu, parayı buldu, öteki işte dövizi buldu. Ama biz hala birliklerimizi devam ettiriyoruz. Karşılıklı çayımızı içiyoruz veya kahvemizi yudumluyoruz. Bunlar da o arada geldi, aradan belki saatler geçti. Hiçbir sıkıntı yok. O anda al, ver, yapıp da sonradan hadi eyvallah deyip ayrıldık mı asıl Bu, evet, kişiler önemli. Asıl olan akti yapanların birlikteliğidir. Evet. Şimdi hocam burada e, önemli olan konulardan bir tanesi son zamanlarda özellikle kendi camiramız içerisindeki, kendi etrafımızdaki dostlarımız, akrabalarımıza dahil olmak üzere masum görünen finans kurumlarından altın alışverişleri evet. veya altın işte karına koyma veya kar payı gibi konularda. Bunu her ne kadar anlatsak da, defaat de belki burada söylememize rağmen aynı işlemler devam ediyor. Ve gelen cevaplarda da yani hani böyle yok, hani ben Fatih hocamdan böyle duydum. Veya işte gösteriyorsunuz videoyu. Ya siz de her şeye caiz değil diyorsunuz gibi tepkiler alıyorsunuz. Şimdi yine en son televizyonlarda bangır bangır reklamlar da dönüyor. Ve şunu söylüyor. İşte yatırım yapıyorsunuz. İşte sevdiklerinize altın almak isterseniz hemen bir tuşla alabiliyorsun gibi. Şimdi bu da aynı biraz önce anlattığımız sisteme dahil olmuyor mu? Her ne kadar hani finans kurumları bazı işlemlerine caiz deseniz de evet. bazı kardeşlerimiz tamamının ...yapılan işlemlerin her birinin caiz olduğunu düşünüyorlar. Bu anlamda da bir açıklık getirirsek hocam onlara. Şimdi aslında burada bir şöyle bir prensipte sıkıntımız var. Hani her daim hocalarımız örneklendiriyor. Hasta oluyorsunuz, rahatsızlanıyorsunuz, hastaneye gidiyorsunuz, bir doktorla görüşüyorsunuz... ...ve doktor diyor ki, size ciddi anlamda bir rahatsızlığınız var... ...hiç vakit kaybetmeden hemen ameliyatı almamız gerekir dese... O, o doktorun bu ifadesine güvenerek hemen masaya yatar mısınız? Elbette yatmazsınız. Dur bakalım yani başka doktorlarla görüşelim, şununla görüşelim, bununla görüşelim diyerek kendinizce doğru, hangisi doğru söylüyor kalbinizde bir kanaat oluşur ve ona göre bir hareket edersiniz. Ki bu dünyevi bir işlem. En fazla kaybedecek olduğunuz şey dünyanızdır. Peki burada şöyle bir ameliyede bulunuyor musunuz? Hangisi nefsime daha hoş geliyorsa onun dediğini yapayım. <gülüyor> ya o doktorda çok ameliyatçı, bu doktorda çok geniş, hiç ameliyat etmez mi diyorsunuz? Yoksa acaba hangisi daha doğru söylemiş olabilir ve hangisi daha isabetli etmiş olabilir? Evet. Bakın bu konuda bile biz doğruyu bulma noktasında bir gayret sarf ediyorsak, nefsanı hareket etmiyorsak, <gülüyor> e, bu bizim dinimiz. Evet. Dinimiz demek ahiretimize talük eden bir mesele. Ve bu din, e, yani din adamlarının ifadelerine münhasır değildir. Yani neticede var olanı söyler. Olmayanı kendilerinden ihtas etmeleri böyle bir şey yoktur. Hani Halil hocamızın güzel bir ifadesi var. Ee, daha önceden de aktarmıştık. Evet. Hani biri geliyor hocam diyor ya bu içki işte böyle akıllı bir şekilde yani sarhoş olmasak, kendimizi kaybetmesek, yani normal ağz tadıyla isek bu herhalde haram olmaması gerekir deyince... Hoca efendi diyor ki yani diyor eğer diyor bu din Halil'in dini olsaydı evet. senin hatırına bir şey demezdim ama vallahi bu din benim dinim değil. <gülüyor> ya, yani şimdi dini. burada da yani bu şu hocanın veya bu hocanın dini değil. Evet. Neticede fetvayı veren Allah'tır. Hı hı. Fetvayı aktaran kimse Allah adına o meseleyi aktarmıştır ki hata etme ihtimali de olabilir. Hı hı. Orada artık kendi e, niyeti, gayesi ki hata ediyorsa da eğer gerçekten Allah rızasını gözeterek bunu yapıyorsa o kişi inşallah bundan dolayı yine sevabı alacağı umudundayız. Her ne kadar müştehit olmasa da müştehit evet. olsa kesin o sevaba nail olacaktır. Şimdi burada baktığımız zaman ben bir ameliyede bulunacağım ve dünyevi bir ameliye evet. Ve buradan ben bir menfaatleneceğim. A şahsına soruyor sıkıntı, B şahsına sokuyoruz, sıkıntı değil. Burada benim yapmam. Nefsime hangisi daha hoş geliyorsayla mı hareket etmek yoksa acaba bunlardan hangisi gerçekten bu konunun hakikatini irdeleyerek veyahut da bunu tespit edemiyorum en azından hangisi daha ihtiyatla hareket ediyor? Yani bu işi yapmadığımdan dolayı mı Mevla beni eder, yaptığımdan dolayı mı Mevla beni eder? Bunu düşünmek gerekir buna göre kişi kendine bir yol haritası çizmesi lazım. Yoksa nefsane olarak falan hoca ya çok katı falan hoca çok yani modern hoca her dediğimize he diyor. Her dediğimize bir şekilde bir e, kılıf bulabiliyor. Bu mudur mesele? Artı İslam fıkı evet çözüm üretecek bir e, fıkı anlayışına sahip. Ama her daim sonuca razı olunması gereken bir fıkı anlayışıdır. Yoksa yani sonun yani sonu belli olan bir meseleye dair bir fıkıh anlayışı olmaz. Sonu bu olacak Hoca Efendi. Sen bu fıkıh uydur. Sonunda bunu çıkar. Böyle bir şey olmaz. Evet bu bazı noktalarda işte zaruret gibi insanların e, geneliyle hitap eden bir mesele olması gibi fukamızın yaptığı bazı tahliller vardır. Yani bu sonuca ulaşabilmenin fıkhi manevralarını yapmışlardır ama aslında fıkhi onu oraya getirmemiştir. Mecburiyet onu gerekli kılmıştır. Evet. O sadece fıkhi tabirlerle kendilerince bir hukuksal bir çerçeve çizmişlerdir. Ama yoksa mecburiyet değil de o bizim fıkhımız ile bunu bu şekilde iftihaz edelim demek bu çok yanlış bir anlayıştır. Şimdi bahsettiğiniz anlamda finans kurumları evet günümüz açısından faizli bankalara alternatif olarak sunulmuş. Birçok yerde de Müslümanların menfaatlendiği, Müslümanların önünü açan kurumdur. Bu bağlamda güzel ameliyeleri var. Ama bu şu demek değildir ki her yaptıkları ameliye doğrudur. Evet. Ki nitekim birçok ameliyelerinde sıkıntı olduklarını kendileri dahi kendileri de derken üst kurul olarak yani fetva kurulları dahi bunun istişare heyetinde olan Hoca Efendi'ler dahi itiraf etmektedirler. Ama ya mecburiyet karşısında veyahut da artık yani bu konuda diyecek bir şeyimiz yoktur diyerek kendilerince bir takım ifadeler ile rahavete o konudaki rahatlığı ifade ediyorlar. Ya böylesi bir durumda biz bunların mutlak anlamda caiz ifadesini kullanmamız bu ciddi anlamda bir sıkıntıdır. Evet. Her daim ifademiz şudur. Bir insan bireysel olarak hangi ameliyeyi bulunacaksa şahsı adına fetva sorsun. Çünkü A kurumu ile B kurumu arasında fark var. A kurumunun A şubesiyle B şubesi arasında bile fark evet. olabiliyor. Çünkü İslam fıkı <gülüyor> ufacık bir ifade ile akdin yapısını değiştirebilme imkanı olan bir. Aslında bu hukuktur yani bu hepsinde evet. vardır. Yani yapılan bir ameliye tek bir ameliye gibi gözüküyor. Ama o ameliyede kullanılan bir ifade onu caiz kılar. O ifadenin olmaması onu caiz kılmaktan çıkartır haram yapabilir. Dolayısıyla buradaki o inisiyatif sahibi olan kişinin yapacağı bir ifade ile helale veya o ifadenin olmamasıyla harama dönme ihtimali vardır. Ve maalesef bunların hepsini tek bir standarta getirme imkanımız da yok. Her ne kadar belki baştakiler belli tüzler olarak meseleleri kurabiliyorlar. Ee, sıkıştırmış olsalar da ama bireye indiği zaman bunun uygulamasında farklılıkları görebiliyoruz. Hatta bırakın kurumsal firmalarda, kurumsal olmayan küçük çaplı firmalarda bile işte satış elemanlarında A şahsıyla B şahsını yaptığında bile sıkıntı olabiliyor. Yani bir farklılık olabiliyor. O yüzden diyoruz ki her bir şahsın, her bir Müslümanın şahsına münhasır fetva sorsun. Yani ben böyle bir ameliyede bulunacağım. Benim bu ameliyemde nasıl bir hareket yapmam, nasıl bir yol izlemem, nasıl bir reçeteye tabi olmam gerekir diyecek. Bu şekilde çünkü belki o girmiş olduğu sistem genel hatlarıyla fetvası verilen bir işlemdir. Ama ufacık bir ifadeyle rayından çıkartılması mümkün Hı. olan bir işlemdir. Evet. O zaman burada kime iş düşecektir? Elbette diğer kişiye yani müşteri konumunda olan kimseye. O yüzden bunu bu şekilde yani prensip manasında meseleyi ele almak lazım. Yoksa genel olarak yani ben burada ticaretimi yapayım ki aslında buna ne derece ticaret denir o da tartışmalı ya. Yani atıl olan bir paranın kenarda durarak o parayla para kazanma, onu real sektöre döndürmeme, insan piyasayı canlandırmama bu da ekonomik anlamda ki siz ticarette de evet. meşgul olan bir kişisiniz. Bunun ne derece sıkıntısı olduğunu sahada en fazla görenlerden bir kişisiniz. Evet. Ki nice sizin gibiler bunu açık ve net bir şekilde dillendiriyor. Yani ortalama 3 aylık gibi bir süre zarfında yani insanların devamlı surette işte dolar, borsa, işte altın, al-sat. Bu işlerle e, hani iş yapması diğer herhangi bir işi yok. Sadece bunlarla para kazanmaya yönelik bir çabası olduğu için hocam şu an piyasa olduğu gibi duruyor. Evet. Ama dediğim gibi baktığımız ama kendi çevremizdeki insanlarda yine bu şekilde işlemlerine devam ediyorlar. Her ne kadar fetva vermeseniz dahi. Evet maalesef işte burada dedim yani fetva da insanın Çıkarı söz konusu olduğu zaman acaba uyuyor mu, uyumuyor mu? Asıl evet. önemli nokta budur. Evet. Yoksa zaten çıkarına tahallük eden bir şey söylediğin zaman onu yapıyorsa o Allah için onu yaptığının bir göstergesi değil. Belki evet. elbette kalbinler öyledir. Hüsnü zannımız odur ama onun tezahürü ne zaman ortaya çıkacaktır? Kendi çıkarıyla karşılaştığı zaman. Evet. Çıkar ilişkisi olduğu zaman acaba neyi tercih ediyor? Evet. Bu konuda çıkar mı ön planda yoksa ridaullah mı ön planda? İşte bizim en büyük imtihan noktamız da burasıdır. Rabbim bu konuda imtihanı geçenlerden eylesin inşallah. Amin inşallah. Son olarak hocam bu konuyla alakalı bankalardan bu altınları almalar, bir anlık işte dolar almaz satma. Biz bu konuda daha önceki ifadelerimizi de beyan ettiğimiz üzere diyordu ki altın hesabı veya internet altın alım satımı yani internet bankacılığındaki döviz alım satımları veya altın alım satımları fiziksel anlamda bir kabız gerçekleşmediği için Ha belki buna işte hükmü kabız diyorlar ya da örfi kabız diyorlar bazı e, günümüz e, fıkıhçılarından diyenler var anızdan. Ama burada ciddi anlamda bazı sıkıntılar olduğu için hatta şunu da bilmekteyiz bankalar arasındaki transferlerin fiziksel olmadığını açık ve net bir şekilde bankacılarda ifade ediyor. Yani A bankasından siz B bankasına bir para havale ettiğiniz zaman gerçekte bu paranın oraya bir havalesi söz konusu değildir. Çünkü her bir bankanın merkez bankasında belli bir miktar rezervi vardır. Evet. Bu rezervin bir limiti vardır. O limite kadar olmak zorunda ve onu kullanamaz. O limitten yukarı çıkması durumunda onu kullanmaya izin veriyor. Ve bunlar birbirleriyle havale vesaire işlemleri yapıldığı zaman işte ay sonu, gün sonu veya hafta sonu neyse o merkez bankasındaki aidiyetlerde el değiştirme olacaktır. Yani A bankasının işte merkezdeki işte parası diyelim ki 6 ise, B bankasınınki ise 5 ise, bu sefer 6 oraya gider, onunki 5 olur, 12 4'e inecektir. Yoksa hakikatte A bankası, B bankasına bavullarla para göndermek böyle bir şey yok diyor. Hatta bir ekonomide üst düzey olan bir kardeşimiz ifade etmişti. Belki rakamlarda yanlış söylemiş olabilirim, telaffuz edebilirim. Diyordu ki Türkiye'de ticari hacim olarak 750 milyon TL. Ticari para var, yani alım satım var, karşılığı olmayan para değil. Karşılığı olan para var ama fiziksel olan para, yani bakkalda, işte manavda, ufak esnafın elinde veyahut da işte memurun cebine giren fiziksel para ise 120 milyon. Peki diğer paralar, diğer paralar hiçbir zaman bank Ölümüyor. hesaplarından çıkmadığı için, hiçbir zaman kasadan çıkmadığı için basılıp da kasada boşuna durmasının bir mantığı olmayacağı için tamamıyla rakamlardan ibaret. Bu bile aslında paraya bakış noktamızda bize ciddi anlamda bir yani bir yol çizme veya yön çizme durumu olabilir. O yüzden biz Para alım satımları o ki Efendimizin açık ve net bir şekilde hassasiyet ifade ettiği bir mesele. Hı hı. Bu konuda ki bir şu da var riba bağımında şüphe hakikat makamına kaimdir. Hanefi fıkında bunu çokça çok görürüz. Yani iki mal birbirleriyle değiştirilecek acaba aynı cins mi değil mi şüphe mi var aynı cins kabul eder değiştirme der fazlalık ihtimalinden dolayı. Ya efendim eşit olma ihtimalleri var. Eşit olmama ihtimali var mı? Var. O zaman bu ihtimalle hareket ederiz. Caiz değildir der. Yani faiz söz konusu olduğu zaman ki faiz az bir mesele değildir. Evet. Allah'a harbi ilan etmektir. Bakın Allah'a yani herhangi bir devlete harbi ilan etmek değil. Müslümanlara harbi ilan etmek değil. Allah'a, yaratıcısına karşı harbi ilan etmektir. Kur'an'ın ifadesiyle. Dolayısıyla böyle bir hassas mevzuda en ufacık bir şaibe dahi varsa fukavunu terk etmiştir. Evet. Bırak o, o bize yaramaz o o kaç faiz şüphesi eşittir faizdir demişlerdir o yüzden bu konularda bu manada hassas olmakta fayda var arkadaş faize ilgili ya günah ama işte yani yapıyoruz falan demişti ona şey dedim yani şu an dünyada tanıdığın hani karşında böyle düşman olarak görmek istemediğin kim var dedim ona işte bir iki tane isim saydım Mafyalardan ondan bundan dedim onları bile karşında görmek istemiyorsun dedim Allahü Teala Hazretlerini Karşına alıyorsun, savaş açıyorsun dedim yani. Bu kadar basit görebiliyor musun bunu? Öyle deyince bir düşünmeye başladı. Evet. Yani o adamı karşıma alamıyorum ama onu yaratan kişi şey Allah Teala Hazretlerini onu kendime düşman olarak kabul edebiliyorum. Evet. Harp açabiliyorum yani. Bunu düşününce birazcık da geri çekilmeye başladı. İşte bu da aslında e, maalesef imani bir problem. Yani evet. bizim e, imanımız bu noktada maalesef ve maalesef. O müşahhas olan şahısların varlığına dair olan imanın maalesef gerisinde hmm. kalıyor. Tabi bu ben imansız olarak söylemiyorum evet. parantez içinde. Yani hani bazı hoca efendiler vaazlarında çok kullanılıyor. Bizim elektriği olan imanımız Allah'a olan imanımızdan haşa daha fazla. Niye? Çünkü ona tutmuyorsun. Niye tutmuyorsun? Biliyorsun tuttu mu Çarp. beni çarpar. Ya Allah da sana bu haramı yapma diyor. Yaparsan seni çarparım Yakacağım. diyor. Yakacağım diyor. Ya bir şey olmaz diyorsun unutuyorsun. Peki, Yanını buna, görmemişler ya Buna hocam. bir şey olmaz deyip tutuyor musun? Evet. Yok bu asla bir şey olmaz değil. İlla bir şey olur diyorsun. O zaman bu ne problemi? Bunu iyi düşünmek lazım. Evet hocam. Hocam son olarak bir sorumuz da. Kollarıma su değdiğinde cilt rahatsızlığından dolayı kaşıntı oluyor. En azından tedavi süresince abdest alırken sadece mesletsem olur mu demiş. Şüphesiz İslam'da zorluk kaldırılmıştır ki bu da İslam fıkhında bir kural olarak yerleştirilmiştir. Abdest uzuvlarının abdestle yıkanması farzdır. Ama yıkanılması mümkün olan uzuvları, yıkamanın zarar vermeyeceği uzuvlar ya da şöyle söyleniyor. Ya bir hastalığın oluşması ya da var olan hastalığın artması bir de üçüncü merhalede iyileşme sürecinin uzaması. Eğer bu üç tanesinden bir tanesine etki yapıyorsa yıkama düşmüştür. Ne yapılacaktır? Mes yapılacaktır. Hatta mes dahi zarar veriyorsa o da terk edilecektir. Hmm. O yüzden bu konuda kardeşimiz şuna dikkat etmeli. Gerçekten bu buna zarar veriyor mu? Bu konuda gerçekten zarar verdiğine kalbi kanatı var. Bu konuda e, güvendiği doktorların, tabiplerin ona karşı ifadesi varsa bundan kaçınabilir. E, orayı yıkamaz. Mes imkanı varsa mes ve o şekilde namazını kılar inşallah. Evet hocam. Bu soruyla da Programımızın nihayetine erdik. Belki sorulara biraz bugün uzun uzun cevap verdik ama evet. detaylı iyi bir şekilde cevap vermiş olduk. Güzeldi o oldu da elhamdülillah. Ha. Son olarak dua bağında neler söylersiniz? Ee, aslında söyleyeceklerimizi bir nevi söylemiş olduk. Yani evet. Rabbim e, hakikaten çıkarımız söz konusu olsa bile o konuda çıkarımızı değil de dinimizi gözeten kullardan olabilmeye cümlemize nasip etsin. Evet. Temennimiz bugün için bu olsun inşallah. Aslında her daim bu olsun evet. da dillendirdiğimiz duamız bu olsun inşallah. Evet. Allah razı olsun. Çok Son teşekkür cümlemize. ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı İlmi Halet, Lalegül teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmekte hepiniz Mevla-i Maatolun'un